Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhabalar. Günlerden salı ve güzel bir haziran gününde, güzel bir yaz gününde sizlerle birlikteyiz. Saatlerimiz 16'yı gösterirken açık radyo mikrofonlarından yine Kentin Gizli Öyküleri programıyla, ilginç bir yaşam öyküsüyle ve büyük bir heyecanla sizlerle birlikteyiz. Kentin Gizli Öyküleri programında bildiğiniz üzere efendim gerçek yaşamdan insan öykülerini paylaşıyoruz. Hem de bu öyküler ilham veren yaşam öyküleri. Ve konuklarımız, kahramanlarımız daha doğrusu, bu öykülerin kahramanları kendi öykülerini anlatıyorlar. Büyük bir heyecanla biz de her programımızda bu ilginç çeşem öykülerini sizlerle buluşturmaya gayret ediyoruz. Bugün yine çok değerli bir isim, çok özel bir isim yaptıklarıyla, çalışmalarıyla gerçekten fark yaratmış bir isim bizlerle birlikte. Sevgili Fatih Küçük bizlerle birlikte. Fatih Hocam diyeceğim izninizle, hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim, eksik olmayın Kenan Bey. Hocam nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim ee, özellikle bugün burada olmak sizlerle birlikte e, bu anı paylaşmak benim için oldukça mutluluk verici bir şey e, Umarım dinleyiciler de oldukça keyif alırlar e, Belki onlar için de ilham olan bir konuşma olur Eminim öyle olacaktır bizler de çok teşekkür ediyoruz sizlere Yaşam öykünüzü bizlerle paylaşmayı kabul ettiniz Bugün programımızda konuk oldunuz Biz de heyecanlı bekliyoruz ve dinleyicilerimizi daha fazla bekletmeden sormak istiyorum Sevgili Fatih Küçüğün yaşam öyküsü nerede ne zaman nasıl başladı İnsanların doğdukları yer karakterlerini de şekillendiren, hayatlarını da şekillendiren yerler oluyor nihayetinde. Ee, Anadolu'da doğdum. E, Kayseri'nin Sarız içerisinde. rakımı yaklaşık e, 1800-1900 metre olan e, bir coğrafyada doğdum. Soğuk, kurak. E, yazlar benim için e, o e, saman rengi. Kışlarda doğdu beyazın rengidir. E, dolayısıyla bütün bunlar aslında yaşam ve çok önemli etkiler bırakan <gülüyor> izlerdir. E, 86 yılında e, Kayseri'nin Sarız ilçesinde doğdum. 1986'da doğduğunuz Kayseri'nin Sarız ilçesi. Hatırladığınız en eski dönemlere bakarsak nasıl bir yerdi? Sizin çocukluğunuzda e, nasıl bir ilçede dünyaya gözlerinizi açtınız ve çocukluk döneminizi yaşadınız? Evet. <gülüyor> Elbette ki nerede doğduğunuz e, çok önemlidir ama nasıl bir bakış açısında olduğunuz da çok önemlidir. Benim için o coğrafya çok masalsı, fantastik ama bir başkası için aynı e, duyguları yansıtmayabilir. Benim için neden fantastikti? E, annem e, ip satan birisiydi. Aynı zamanda sattığı iplerle e, örgü ören, kazak, e, şapka, atkı ören bir kadındı. Kıramı. E, Kış coğrafyası olduğu için ve o dönemde de çok yaygın olmadığı için mağazacılık genelde insanlar el yapımı e, kışlık kıyafetler giyiyorlardı. Babam da pastacıydı yani hem pasta hem e, tuhafi ikisi de oldukça renkli bir yaşam aslında. E, ama ne yazık ki ben e, annemin dükkanda dururken e, renkleri hiçbir zaman bilemiyordum. E, dükkana ip almaya gelenler olurdu. Ee, bazen bir ip örneği getiriler de ellerinde. Ben onlara yanlış rengi verip gönderirdim. İpler sonra e, geri iadeye girdi ve annem e, kocaman çocuk oldun, hala renkleri öğrenemedin derdi. Tabi ilerleyen süreçte e, renkörü olduğumu da öğrendiğimde aslında neden renkleri öğrenemediğimde ortaya çıkmıştı. E, yine çocukluk dönemime gidecek olursak e, annemin dükkanı ve babamın dükkânı arasında gidip gelen aynı zamanda nüfusu dört bin olan bir ilçe burası. Ve oldukça e, kırsal, bakir e, bir ilçe. E, dolayısıyla burada yaşamış olmak benim çocukluğumda çok önemli izleri de e, bugünkü mesleğime de karakterime de yansıtmış oldu. Aslında bahsettiğiniz gibi nasıl baktığınızla da alakalı bir erkeği o yıllarda birçok kişiye göre ee, yoklukların, zorlukların e, şehri, ilçesi gibi gelen bir noktada siz aslında renkli bir yaşamı o yılları diğer dönüp baktığınızda e, bir çocuk gözüyle oldukça eğlenceli bir yaşam yaşadığınızı, o yılları e, geride bıraktığınızı anlatıyorsunuz e, ve o yıllardan aslında e, kendi ceplerinize aldığınız e, birçok Der. Bugünlerde sizin bu işi yapmanıza az sonra bahsedeceğimiz çalışmaları yapmanıza da belki ışık tuttu. Peki ee, Kayseri'de Sarız ilçesinde ee, annenizin ve babanızın aslında işlettikleri dükkanlar arasında mekik dokuyan bir çocuk. Sonra bir gün herhalde okul hayatı başladı okula gittiniz. Okulda nasıl bir Fatih Küçük vardı nasıl bir öğrenciydiniz? Evet. Yani e, gözde bir öğrenci değildim. Her zaman arka sıralarda oturan, e, duvara doğru böyle sa sırayla sallanırken e, pat diye yere düşen çocuklardan birisiydim. E, lise 1'in sınıfta sınıfta kaldım. Lise son sınıfta e, okuldan atıldım. Ama e, tekrar babam bari liseyi bitirsin deyip ikna etti. Devamsızlıktan kalmıştım. E, geri aldılar ve... Ee, devam ettim. Liseyi orada bitirmiş oldum. Ee, aslında şöyle bireysel farklılıkların e, sonrasında öğretmen olduktan sonra kendimi e, o dönemde gözlemlemeye başladım. Yani ben bir öğretmen olduktan sonra dedim ki ya öğretmenlerim tam anlamıyla doğru yaklaşamamışlar aslında bana diye düşündüm. Ee, benim e, öğrenci olarak bireysel farklılığımın keşfedildiği dönem lisenin son sınıf Son ayıdır yani hayatımın dönüm noktası oradadır aslında. Bir öğretmenim yaptığım resimleri fark edip şunu söyledi Gülizar öğretmen. Dedi ki çok güzel resim yapıyorsun aslında sen resim bölümü okuyabilirsin dedi. Dedim ki nasıl yani ben üniversite okuyabilir miyim? Çünkü ben sınıfta kalmışım çok başarısız bir öğrenci olarak öğretmenlerim tarafından e, atledilmişim. E, okuyabilir miyim? Benimki tanısa çok e, heyecan verici bir sözdü. E, sonrasında araştırmaya başladım tabii. E, nasıl oluyor bu işti Yani üniversitenin ne olduğunu lise son sınıfta öğrendim. E, resim öğretmeni çok özür dilerim. Lise son sınıfın son ayında belki de aslında eğitim dediğimiz şeyin matematik fenden, işte Türkçeden Tarihten ibaret olmadığını, aslında farklı yetenekleriniz olduğunda da eğitimle o alan üstünde ilerleyip başarılı bir öğrenci olabileceğinizi, üniversite okuyabileceğinizin farkına vardınız. Ve sizin de anlattığınız gibi bambaşka bir heyecanla herhalde o günden sonra eğitim hayatına bakmaya başladınız. Neler yaptınız? Kesinlikle. Yani lisedeyken bire bilim ve teknik dergisi alırdım. Benim için çok heyecan verici bir şeydi. Kütüphaneye gidip resimle alakalı kitapları araştırdım Ama dediğim gibi küçük bir ilçede okumuş olmak, tam anlamıyla fark edilmemek bu anlamda bir kayıptı. Ama bugünkü sonuca baktığımızda da yine ki değerli öğretmenlerde var. E, bu da çok önemli bir şey. E, sonrasında lise bitti. Ailem benim okumam için merkeze taşındı. Kayseri merkeze ta taşındı. Uzaklık oldukça fazlaydı. Neredeyse bir buçuk iki saatlik mesafedeydi o ilçe. E, Kayseri'ye taşındık ve e, biz abimle birlikte e, bir fabrikada çalışmaya başladık. E, bir e, ocak yapan e, fabrika fırın ocak yapan oldukça tehlikeli bir iş e, bir yandan dershaneye gitmek istiyorum bir yandan e, özel resim dersi almak istiyorum dolayısıyla e, bütçemi kendim oluşturmak için bir yandan çalışıp bir yandan e, atölyeye ve dershaneye gitmeye başladım e, sonrasında da bir yılın sonunda e, 19 Mayıs Üniversitesi e, görsel sanatlar öğretmenliğini e, kazanıp Samsun'a gitmiş oldum. Yani aslında hem çalıştınız hem dershaneye gittiniz hem özel resim dersi aldınız ve evet. bu yılın sonunda sınavda başarılı olarak Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'ni kazandınız ve oraya gittiniz. Evet. Ve üniversite evet. yapımı başladı. Neler oldu? E, Samsun'a gittim tabi sınavdan önce ailem benim e, ressam olmamı istemiyordu. E, resim öğretmeni dahi olmamı istemiyordu. Dediler ki polis ol maaşını alırsın atanırsın atamaz, atanamazsın öğretmenlikte çok e, belli değil bu konular dediler. Beni e, lise bitikten sonra hazırlanmış olmama rağmen bir de polisle e, soktular. Yani ailem... E, polislik sınavına girmemi özellikle istedi. Ama ben çok isteksizdim bu konuda. Yani onları kırmamak adına oraya da girdim. Orada öğrendim ben e, renkleri göremediğimi. Çünkü orada mülakatta renk kartları var. Onları gösteriyorlar ve bana dediler ki sen renk görürsün, kriterlere uymuyorsun, gidebilirsin Ama ben çok mutlu oldum. Çünkü ben e, ressam olmak istiyorum. Resim öğretmeni olmak istiyorum. E, dolayısıyla sonrasında kendi alanımdaki sınava girerek o konuda başarılı olarak e, geçtim. Ama öğretmenlerimden de hep korkardım. Renk kör olduğumu söyleyemezdim. Çünkü söylersem acaba beni buradan atarlar mı diye düşündürdüm. Ama resimlerim e, bu anlamda özgün de oldular. E, okula başladım. Eş zamanlı olarak da tiyatro kulübünde bulunuyordum Yani resim ve tiyatroyu bir arada götürüyordum. Bir yandan e, bir tane okuldan e, araba almıştım böyle el arabası gibi büyük bir şey. Kulüpten e, arkasına e, dekorları koyar böyle kısa filmler çekmek için e, dolaşır dururdum e, bir eskici gibi. E, Samsun benim için oldukça verimli e, kendimi geliştirmeme ufkumu açmama e, sebep olan e, bir üniversite yaşantısı sundu bana. Ne kadar güzel. Samsun'da üniversitede az önce bahsettiğiniz gibi kısa film peşinde koşan, e, o üniversite yaşamının kazandırdığı aslında sosyalliği de beraberinde getiren ve kendisini geliştiren bir Fatih Küçük görüyoruz. E, üniversite yaşamında e, gün geldi, bitirdiniz. E, mezun oldunuz diye düşünüyorum. Mezun oldu. Ne düşünüyordunuz mezun olurken ve mezun olduktan sonra neler yaptınız? Mezun oldum. Yine sanatla alakalı bir şeyler yapmak istiyordum. Askeri gidip geldikten sonra e, hemen bir e, dükkan buldum Samsun, Atakum sahilinde. Bu edelim sanat merkezi yapmak istiyorum. E, bir yandan da duvar resimleri yapıyordum. Yani geçimimi duvar resimleri yaparak sağlıyordum. E, bir arkadaşımla birlikte ee, oraya bir sahne yaptık 70 kişilik bir sahne. Orada oyunlar çıkarmaya başladık. Ee, Avantgarde sanattı adı da. Ee, orada kısa oyunlar çıkartıp izleyiciyle buluşturuyorduk. Bir yandan bir e, kafe bölümü vardı kitap. Bölümü, orada da e, insanlarla sohbet edebileceğimiz e, bir ortam sunmuştuk. 400 boyunca o sahnede uyudum ben, yani e, evim ve yaşamım tamamen o sahneydi. Benim için e, dolu dolu geçen e, bir 4 yıl oldu orada. E, sonrasında e, hayatımın orada devam etmemesini, e, sonlanmaması gerektiğini düşünüp her şeyi bıraktım, e, bir çanta, bir ceketle yola çıktım. Yolun sonu nereye götürdü sizi? Neyi diyeceğimiz <gülüyor> yola çıktığında? Evet. Yola çıktığımda aslında şunu görmek istiyordum. Yani Türkiye neresi? Yani nasıl bir ülkede yaşıyorum? Nasıl bir dünyada yaşıyorum? Görmek gerekiyor. İnsanın ufkunun açılabilmesi için gerçekten de sokağın yolun çok önemli bir özelliği olduğunu düşündüm bir yandan e, Ordu'da yüksek sans çalışmasına başlamıştım sinema televizyon alanında bir yandan da e, devam ediyordum yani yerleşik düzenim e, yoktu 3 yıl boyunca e, yolculuk ettim e, otogara gittiğimde e, Sanatın çok önemli bir özelliği vardır, evrenseldir, insanları e, dahil eden e, bir özelliği vardır ve iletişimi de çok güçlüdür. E, otogarda portre çizdim, 35 lira kazandım, e, parasız yola çıkıyorum ilk yola çıktığımda e, ve kazandığım para Malatya'ya gidiyordu. Malatya'ya bilet aldım. O an bir otobüs gidiyor Malatya'ya. Ee, otobüse bindim. Ee, muavini çizdim. Şoförü çizdim. Ve bir yandan yolculuk yapıyorum. Giderken para kazanıyorum aynı zamanda. Ee, Malatya'ya vardığımda sokakta oturup portre çizmeye başladım. Yolculuğumu sokaklarda portre çizerek. Aynı zamanda kazandığım parayla da benim gibi kırsalda e, resim öğretmeni görmemiş, okulu kötü olan e, köylere gidip gönüllü olarak da e, duvar resmi yapmaya niyetlenmiştim. Bir yandan da Türkiye'yi ve dünyayı tanıyayım istiyorum. Bir altını ee, çizelim mi isterseniz Fatih Hocam? E, sokaklarda portre çiziyorsunuz, para evet. kazanıyorsunuz. Kazandığınız parayla hem yolculuk ediyorsunuz, yolunuz devam evet. ediyor. Hem de kırsalda... Daha önce hiç resim öğretmeni görmemiş, resim çizen bir sanatçı görmemiş, bir ressam görmemiş çocuklara ilham olsun diye gidip köy okullarında duvarları boyuyorsunuz. Evet. 200'ün üzerinde köy okulunu e, bu şekilde ziyaret ettim. Kaç tane ee... köy okulunu bir daha söyleyelim. Efendim? Kaç tane köy okulunu? 200'ün üzerinde köy okulunu. 200'ün üzerinde köy okuluna gidip evet. çocuklara ilham olması için duvarla resim yaptınız. Evet. Sonra ne oldu? Ee, Süremiz de hızlı ilerliyor. Merakla bekliyor tabii tüm Türkiye'de Tüm Türkiye'de çalışma yaptım. Sokakta portre çizdim ya da e, okullara duvar resmi yaptım. E, bu yolculuk esnasında fark ettiğim bir şey vardı. E, neden bizim ülkemizde bize özgü dünyaya olmuş çizgi film karakterleri yok diye düşünüyordum. Bir yandan çünkü duvarlara çizgi film karakterleri çiziyorum. Bir yandan da o yolculuğu yapıyorum ama sokak gerçekten çok önemli bir şey. Çünkü sokakta her kesimden insanla buluşabiliyorsunuz, oturuyorsunuz bir kaldırım taşına ve o gün orada portreyi çiziyorsunuz. Mutlaka küçücük bir köye de gitseniz e, karnınızı doyurabileceğiniz, o günkü yolculuğunuzu finans edebileceğiniz bir bütçe kazanırsınız. E, sonrasında başka ülkelere de gitmeye başladım. E, yüksek saz çalışması da yapıyordum ve Dünya Çizgi Film Tarihi, e, Asya... Ee, çizgi filmlerini araştırıyordum ee, yolculuğa başladım Ukrayna Rusya e, Belarus. E, mesela Moskova'dan Petersburg'a giderken e, trende e, portre yapıp yine yolculuğumu finanse ediyordum. E, elimde bir kağıt bir kalemle e, bu şekilde bir özgürlük e, ve insanlarla iletişim kurma aracını sağlayabiliyordum. Yine Petersburg'da Ukrayna'da, Belarus'ta çocuklarla bir araya gelip onlarla e, okullarına duvar resmi yaptım. E, sonrasında Japonya, Kore, Tayvan, Kırgızistan, Kazakistan gibi ülkelere de gidip özellikle Tayvan'da aborjinlerin yaşadığı bir bölgede 40 gün kalarak masallarını çizgi filme dönüştürdük çocuklarla. Hem onlara çizgi filmin nasıl yapıldığını öğrettim hem de bir yandan masallarını çizgi filme dönüştürmüş olduk. Tabii bu süreçte bir çizgi film okulu kurma fikri de oluştu bende Türkiye'nin e, dünya çizgi film sanatına daha fazla yer edinmesi gerektiğini düşündüm. Çünkü çok az yer ediniyordu. E, ardından bir çizgi film okulu kurmak için e, yola çıkayım istedim ve belediyelere yazdım. E, kaymakamlıklara yazdım. E, bana bir alan tahsis edin. Ben oraya çizgi film okulu kurmak istiyorum dedim. E, bir belediyeden bir kaymakamlıktan cevap geldi Kaş ilkesinden. E, Atıl bir köy okulu var. Tahsis edebiliriz. Gelin görüşelim dediler. Kaş'a giderken cebimde 5 lira vardı ve bir çizgi film okulu kurmaya gidiyordum. Ee, yine keratı kalem alıp sokakta portre çizerek e, bir çadır aldım. Biraz erzak, bir keser aldım. Ve kaymakamının bana tahsis ettiği okula gittim, köy okuluna gittim. E, su yok, tuvalet yok, atıl bir köy okulu. E, yılanlar artık oraya yuva yapmış. Benim için çok zorlu bir, bir ayın geçtiği bir dönemdi. E, sonrasında insanlar projemi duydukça e, kimisi ee, okulun pencerelerini almak istedi kimisi kum çimento almak istedi Türkiye'den pek çok öğretmen e, projeye destek oldu e, ve 3 ay 4 ay gibi bir sürede okulu eğitim faaliyetine başlar hale getirmiştik e, ve o yıl binin üzerinde öğrenciye ücretsiz çizgi film eğitimi veren e, bir çizgi film okulu kurulmuş oldu ee, birinci yılın sonunda bir çizgi film projesine dahil olduk. Ee, biraz da borçlanarak kendi arazimizi satın aldık ve o okuldan e, kendi yerimize çıktık. Ve Şu anda e, içerisinde bir çizgi film müzesi olan, bir e, atölyesi olan, e, çizgi film atölyesi, bir oyuncak atölyesi olan, e, bir yatakhane olan öğrencilerin gelip burada eğitim alabileceği, Türkiye ve dünya çizgi film e, sanatına katkı verebileceğimiz, bir yer hale getirdik. Ee, tabii ben e, şu anlamda da çok muzaliptim. Eee Dünya çizgi film tarihindeki sürece baktığımızda çizgi filmlerin e, İkli Dünya Savaşı'la birlikte propaganda içerikli çizgi filmler olduğunu, 1960'lara geldiğimizde toplumu dizayn etmek için çizgi filmler yapıldığını ve bugün de baktığımızda daha çok şiddet içerikli çizgi filmler olduğunu görüyoruz. E, ben istiyorum ki e, üreteceğimiz çizgi filmlerde evrensel, bilimsel, e, kültürel ve vicdani değerlerin de e, ön planda olduğu çizgi filmler olsun isteğiyle de aslında bu okulun e, kurulmasına vesile olmuş oldu bu düşüncede. Yani aslında bu topraklardan neden global bir çizgi film karakteri yok? Globalde bilinen, tanınan bir çizgi film karakteri yok ve çizgi film propaganda aracı olmasının dışında ve şiddet ögeleri içermesinin dışında evrensel değerlerle de yapılabilir ve çocuklara, belki de yetişkinlere hitap edebilir diye bir hayal kurarak başladı. Antalya Kaş'ta Önce Atıl Durum'daki bir köy okulunda sonrasında şimdilerde de kendi arazinizde kurmuş olduğunuz ...ve içinde çizgi film müzesi olan, atölyesi olan, e, konaklama imkanı da sağlayan bir merkeze dönüştürdünüz. E, bir yerde o hayalin peşinde, çizgi filmin e, hayalinin peşinde, onun açtığı o yolda e, ilerlemeye devam ediyorsunuz. E, merak ediyorum peki bundan sonrası için Fatih Küçük'ün hayalleri nedir? Neler yapmak istiyor? Çizgi filme dair bu yolculuk nereye götürecek onu? Evet, şu anda 16 eğitmenle dünyanın 14 farklı ülkesinden 16 eğitmenle öğrenci yetiştiriyoruz online olarak devam ediyor şu anda eğitimlerimiz onların bu alanda ilerlemesini istiyoruz ve bunu bir meslek haline getirmelerini istiyoruz şu anda 28 tane Kadın öğrencimiz var yetişkin ve onlarla ilerleyen süreçte kendi projelerimizi üretebilecek bir ekip oluşturalım istiyoruz. Ee, ve bahsettiğimiz çizgi filmleri üretebilelim istiyoruz. Aynı zamanda tabii Türkiye'nin adını da dünyaya bu şekilde de duyurmuş da oluyoruz. Ee, Kapadokya'da bir e, okulumuz kuruluyor. Şu anda inşaat halinde. E, amacımız e, daha fazla bireye ulaşabilmek için e, Türkiye'nin orta noktasında da insanların rahat gelebileceği bir yer haline gelmesi. Şu anki e, hedefimiz e, o ama bunun bir enstitüye dönüşmesi ve iki yıllık e, akademik eğitim alabilecek öğrencilerin yetişmesini istiyoruz e, bu projenin e, ama onun dışında bahsettiğim gibi e, özellikle e, bilimin e, evrensel değerlerin e, ve vicdani değerlerin çok ön planda olduğu çalışmalara da gerçekten de katkı sunmak en büyük e, isteğim diyebilirim. Peki dinleyicilerimiz size ulaşmak isteyebilirler, destek olmak isteyebilirler bu güzel projeye çizgi film atölyelerinize yala yaptığınız çalışmalara katkı sağlamak isterlerse nasıl ulaşabilirler size? Evet bizim atölyelerimiz oluyor mesela önümüzdeki hafta 12-18 yaş arası öğrenciler ücretsiz iki günlük kamp yapabilecekler. Katılmak isteyenler bu kamplara başvurabilirler. Onun dışında katkı vermek isteyenler yine sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirler. Sosyal medya hesaplarımızdık Cartoon Mill çizgi film değirmeni anlamına geliyor. Oradan da bize ulaşabilirler. Peki dinleyicilerimizin nasıl ulaşacağını da dile getirdik. Geleceğe dair. Kapadokya'da bir enstitü projesinin devam ettiğini ve siz projeyi daha da büyüterek, daha geniş bir ekiple, daha geniş kitlelere ulaştıracak şekilde e, büyütmeye ve Çizgi ve Ülüm'ün bu serüveninde yolculuk etmeye devam edeceksiniz anladığım kadarıyla. Yine dönüp baktığınızda, bütün yaşamınıza baktığınızda aslında Fatih Küçük programımızda yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz ee, neler söylemek ister yani şu anda belki sizin gibi kafasında fikri olan ve bu fikri hayata geçirmek için bir kıvılcım bekleyen dinleyicilerimiz de olabilir belki ee, sizin kendi öykünüzden hareketle kendi yaşam öykünüzden hareketle fikri olan ve harekete geçmek için şu anda bir kıvılcım bekleyen dinleyicilerimizle ne paylaşmak istersiniz evet evet elbette ki ee, öncelikle şu benim hayatımda çok önemli Hiçbir zaman keşke demedim. Yani yaptığım her şeyden e, mutluluk duydum. E, birincisi e, çok hesap etmemek gerekiyor. Yani bir şeyleri çok hesap edince gözünüz korkabiliyor, cesaretiniz kırılabiliyor. O yüzden çok Hesap işine girmemek lazım. İkincisi e, projeyi aslında çok da fazla insanlara anlatmamak da gerekiyor. E, çünkü bazen motivasyonunuzu da e, bozabiliyor anlattığınız çok fazla insan. Ama anlatıp olumlu olumsuz yönlerini dinlemek e, ve sonrasında yine kendi inandığınız şekliyle devam etmek de çok daha önemli bir şey. Yani kim ne derse desin sizin inandığınız ve gördüğünüz bir şey varsa mutlaka o yönde ilerlemenin e, en doğru karar olduğunu söyleyebilirim. İkincisi bir şey yanlış olabilir. Yanlış gitmiş olabilir, olmamış olabilir. Onu orada bırakıp tekrar yola devam etmek ya da yeni bir şey bulmak da e, çok önemli. Yani bir yerde takılıp kalmamak, e, başkalarının ne diyeceğini umursamak. E, bunlar e, projenizi oldukça e, kötü yerlere götürebiliyor. E, en önemlisi e, yola çıkarken de e, ilk Amacın ticari değil gerçekten de insanların gönlüne girebilecek e, projelerle yola çıkmak da çok önemli. Yani bir market açsanız bile aslında insanların gönlüne girebilecek e, bir e, inançla açmak sonrasında onu ticariyle e, birleştirip devam ettirmek bile çok önemli bir şey. Sevgili Fatih Küçük bugün programımıza konuk oldunuz. Yaşam öykünüzü bizlerle paylaştınız. Çizgi filmlerin Eğlenceli dünyasında serüveniniz devam edecek. Umarız çok güzel yerlere çıkar bu yolculuğun sonu. Çok teşekkür ediyoruz biz bugün programımıza konuk olup yaşam öykünüzü paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. Ee, umarım yolunuz buraya düşer. Yolunuz düşmese bile e, buraya gelirseniz sizleri misafir etmekten memnuniyet duyarım. E, bizlerin de sesine ses olduğunuz için ayrıca çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Sağ olun. Evet efendim bugün programımızın konuğu sevgili Fatih Küçüktü. Ee, kendi yaşam öyküsünde ülke ülke şehir şehir köy köy gezerek aslında bir serüvenin peşine düşüyor ve çizgi filmin büyülü dünyasında yepyeni bir yolculuğa başlıyor. Fatih Küçü'nün yolculuğu kendisinde söylediği gibi öyle büyük planlar hesaplar yaparak değil kafasına koyduğunu ben bir şekilde yapacağım ve nasıl yapacağımı zaman gösterecek deyip harekete geçerek başlıyor. Onun bugün yaptığı çalışmaları kendisinin de bahsettiği gibi takip edebilirsiniz, destek olabilirsiniz. Ve çok güzel bir amaçla çocuklara ve birçok bu alanda çizgi filme ilgi duyan birçok kişiye ilham olmaya devam ediyor. Bu haftalık da bizden bu kadar. Kentin Gizli Öyküleri programının sonuna geldik. İki hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde Kentin Gizli Öyküleri programı açık radyo mikrofonlarından tekrar sizlere seslenecek. Umarım sizler de orada olursunuz yine programımızı takip edersiniz. Sizler değişim öykülerinizi bizlerle paylaşmak isterseniz... Kentin Gizli Öyküleri programının Instagram ve Facebook sayfaları üzerinden bize ulaşabilir, yaşam öykünüzü paylaşabilirsiniz. Ben Kenan Doğan, program Tuğçe Günalan ve Teknik Masa'daki Açık Radyo çalışanım değerli arkadaşlarımla birlikte sizlere sağlıklı günler diliyoruz efendim. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Kentin Gizli Öyküleri